Ağzı belli Allah min Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman Salatü sallam ala ki ya Seyyid al-awlin ve ve ila cemil vel muselin, ve ila cemil evliyai, Hep, anlatmaya çalışıyoruz. Hayatımızı Allah'ın kitabına göre yaşamamız gerekir diyoruz.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 onun nefsinin arzusu, havası, şeytanın verdiği vesvese onu kirletir, onu bozar, başka tarafa ters tarafa çeker. Audo billahi min shaitanir rajim. Bismillahi r rahim Tevakkül ettiği, nəzle el-Furkanı ala abdihı. Mübarek olan Allah'tır. Yani daimi olarak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 Furkan'a göre Allah mizanı vurar. Hardal tanesi kadar bile işlenmiş ne varsa hayır olsun, şer olsun onu getirip mizana koyarız. O hayır-i işleyen mutlaka kendisine göre doğru yapmıştır. Bilerek veya bilmeyerek doğru ya da yanlış yapmıştır. Furkan'a göre yani Allah'ın ayrımına göre doğruyu yanlışı birbirinden ayırt etmemişse, onun mizani yanlışlarla, şerlerle dolarla dolarda haberi bile olmaz. Doğru yaptığını zanneder, yanlış yapmıştır. Wadiyan ve zikran lil muttaqin. Aynı zamanda bu Furkan'ı niçin indirmiştik onlara? Evet. Hz. Musa deyince bütün beni İsrail'in peygamberlerini içine alır. Niye Furkan'ı vermiştik? Onlara zikir olsun diye. Onlara onları hatırlatalım diye. Kulluklarını hatırlatalım diye. Abdulmaları gerektiğini hatırlatalım diye. Nasıl kazanmaları gerekir? Bunu onlara hatırlatalım diye. Zikir olsun diye. Bir de ziya. Bir de onlara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 Bozulunca karma karışık oluyor. Hem hakkı biliyor, hem de yanlışı hak diye bile biliyor. Vayid ateyna Musel kitab ve Biz Musaya kitabı ve fırkani verdik. Bu sefer kitapla fırkani birbirinden ayırdı. La <gülüyor>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 Allah odur ki o kendisinden başka ilah olmayandır. El Hayyul Kayyum. O hay ve kayyumdur. Diridir, diriltendir. Bütün varlığı varlıkta tutandır. Bütün varlık onunla varlıkta duruyor. Nzel aleike'l kitabe bil hak musaddikan lima beyne Allah sana kitabı hak olarak indirdi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 Evet. Furkanmış. Vahyinin ismi Furkanmış. Doğruyu yanlıştan, küfrü imandan ayıran. İnnellezine <gülüyor> keferu <gülüyor> bi o Allah'ın ayetlerini inkar edenler. Onlar var ya lehum azabun şedid. Onlar için şiddetli bir azap vardır ve Allah zün Allah aziz ve intikam sahibidir. Nasıl Eğer birinde Furkan yoksa Kur'an da yok. Furkan yoksa ayetler de yok. Yani Allah'ın vahyine tabi olmadığı için, okuyup, dinleyip, anlamadığı için, hakkı batıldan ayıramadığı için Furkan'ı yok demektir. Allah'ın vahyini ciddiye almayanlar inkar etmiş olur. Hidayeti bulamamış olur.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 Ya eyhellezina amenu ey iman edenler la tuhanullaha ve'r-rasul Allah'a ve resulüne hainlik yapmayın. Ve tahanu ve takhunu emanetlerinize hainlik yapmayın. Eğer Allah'a ve resulüne hainlik yaparsanız emanetlerinize hainlik yapmış olursunuz. Ve entum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 Bununla beraber eğer bunu böyle yaparsanız Allah'a ve Resulüne hainlik yaparsanız kendi emanetlerinize hainlik etmiş olursunuz dedi. Ve alimu en ma ve auladukum fitne. Şunu iyi bilin ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir fitne, bir imtihandır yani. Fitne demek imtihan demek. وَاَنَّ Allah'a عِنْدَهُ اَجْرٌ عَز۪يمٌ Allah katındaki ise ecil itibariyle azim olandır. Yani size düşen malların ve evlatların cazibesine kapılıp dünyayı tercih etmekle eğilir. Hayırlı olan Allah katındadır.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 Allah size fırkan verir. Allah sizin için fırkan yaratır. Allah yekluk fiilini kullanmadı. Yej'al fiilini kullandı. Allah sizin için fırkan kılar. Fırkanı yapar demektir. Yaratmak başka, kılmak başka şeydir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 İn kuntum amenetun billahi eğer siz Allah'a iman etmişseniz ve mâ enzelnâ alâ ardinâ yevmel furkân. O Furkan günü, o ayırım günü, yani bedel günü kurumuza indirdiğimiz şeye yevmel tekal cem'an. O gün kazandığınız o nimetleri, ganimetleri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 Resulullah Efendimiz öyle buyurmamış mıydı? Allah en büyük musibeti bana peygamberlere sonra bize yakın olanlara verir dememiş mi? Hani iman etmiştik. Mümin böyle mi olur? Çareyle zararı bilmez. Dünyaya göre kar yapmışsa ona kar diyor. Zarar etmişse zarar diyor. Ahiretin karını düşünmez.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 Başka bir şeyle meşgul olmuyor. Olmaması gerekir. Özel olarak Allah ayet-i kerimede buyurdu. Ramazan ayında ittikafa girdiğinizde sadece yemekten içmekten kendini alıkoymuyorsun. Bir de evet, ittikafa girdiğinizde hanımlarınızla beraber olmayın dedi. Bu Allah'ın koyduğu kuraldır dedi. Vaktiniz zamanı Allah'a ayırdım ya yani artık Diyelim ki 10 gün niyet ettin. 10 gün boyunca kanımınla da eşinle de beraber olamıyorsun. Allah'ın koyduğu kural. Yani yasaklar biraz daha artmış oluyor. Hiçbir şeyle meşgul olmaman gerekiyor. 5 vakit namazın kılındığı camilerde itikafa girilir mi?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 bize dergâhta nasıl selavatlaşmamız gerektiğini biraz anlatır mısınız? Selavatlaşmak, yani müsafaha etmek. Selavat, selam demekti. Selavat birbirimize dua etmekti. Gönül duası. Öncelikle, özellikle gönül duası. Birbirimizi sevmekti. Öyle o zahiri, tarafı bir kenara koymak gerekiyor. Önce maneviyeti, manevi tarafını anlamak gerekiyor. Yani selamlaşıyorsun, el sıkışıyorsun veya sarılıyorsun ama gönlünden ona dua etmiyorsun. Bu yarancıların selamıydı. Selamlaşmasıydı. Öyle özel bir selamlaşma merasımı olmaz. Öyle bir şey yoktur yani. Gönlümüzde nasıl geliyorsa öyle. Tokalaşıyoruz, selamlaşıyoruz ama gönlümüzden mutlaka dua etmemiz gerekiyor. Allah'ın selameti üzerine olsun. Senin için hem dünyada hem ahirette Allah'tan cenneti istiyorum. Bunun için elimden de ne gelirse yaparım. Sana yardım ederim. Ben senin kardeşinim. Demiş oluyorsun. Selam bu demektir. Eğer gönlümüzden bu gelmiyorsa iki yüzlük yapıyoruz demektir öyle, o şekildeki bir merasim doğru değildir. Yakınlığı mutlaka kazandırır. Ama gönlümüzden böyle bir duayı da yapalım. Selamımız, selamlaşmamız, selavatımız bize bunu yaptırsın. Yaptırmalıdır. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. Dünkü sorular var arkadaşlar, sormuşlardı.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 Ne demişler? Deveye boynu niye eğri demişler. Neyle eğri ki boynum doğru olsun demişler. Bizim de her tarafımız eğri büyülüdür. Bunun bu sürenin bizi de ihtiyar atması gerekir. Yani bizi hüzurlendirmesi gerekir. Bir bayan kardeşimizin çocuğu sormuş, Allah nerede diye soru sormuş. Bir çocuk bir soru sorduğunda, sorduğu soru ister küçük olsun, ister büyük olsun, ister önemli olsun, ister basit bir şey olsun, kesinlikle dost doğru cevap vermemiz gerekir. En basit bir sorusuna bile büyüklere verdiğimiz cevabı vermemiz gerekir. En basit bir sorusuna bile. Bu çok önemlidir. Çocuk yetişirken bu çok önemlidir. Eğer biz çocuğun sorusuna cevap vermezsek sonra çocuk yanlış yapar, gelip bize sormaz. Niye cevap vermiyoruz? Cevap vermediğimiz için gelip bize güvenip soruyu bize sormaz. Onun için ne soru sorarsa bizim ona cevap vermemiz lazım. Hem de doğru cevap. Bazen sorar, bazen cevap veremezsin. Düşünmen lazım. Benim nasıl bir cevap vermem lazım ki çocuk bunu anlasın? Ele kafana göre cevap veremezsin. Verirsen ne olur? Verirsen o bembeyaz kağıda, gönül kitabına yanlış bir şey yazmış olursun ki o onun için ölçü olur. Bu onun felaketine sebep olabilir. Felaketine. Evet, Allah nerede diye sormuş. Bu arada sana düşen nedir? İzah etmektir. Allah'ın her şeyin Rabbi olduğunu, her şeyin Halık'ı olduğunu, zamanı, mekanı, yaratanın O olduğunu, aklımızla bunu anlayamayacağımız değil. Sadece anlamamız gereken şeyin, beni yaratan Rabbim. Niye sırada böyle söylüyorum? Başka bir kelime kullanmıyorum. Beni yaratan Rabbim. Başka türlü olmaz. Ancak beni yaratan Rabbim deyince kendini Rabbinin huzurunda hissedersin, tadarsın, anlarsın. Şeytan oraya giremez. Anlatabildiğin kadar, karşındaki çocuk anlayana kadar bunu anlatman gerekir. izah etmen gerekir. Ama arkadaş da cevap vermiş. Yani eşi, çocuğun babası cevap vermiş. Allah dergahta. Hadi bakalım. Şimdi bu çocuğa ne yapacağız, nasıl yapacağız? Şimdi bu çocuk ne düşünecek? Neyi düşünecek? Evet. Allah dergâhta diye cevap vermiş. Bu doğru mudur? Dergâhta birçok kişi böyle söylüyor. Hadi bakalım. Biraz önce Furhan'ı anlatmaya çalıştım. Hakla, batırı, doğruyla, yanlışı, güzelle, çirkini birbirinden ayıran Furkan dedim. Furkan, aynı zamanda karşısındaki insana konuştuğu şeyler fayda mı verir, zarar mı verir? Birini Furkan'ı yoksa bunu da anlamaz. Fayda verir diye yanlış bir şey söylüyor, oysaki o onun felaketi olabiliyor. Yani ben gerçekten, mesela bu konudan merak ediyorum. Ben böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç söyledim mi? Hiç söylüyor muyum? Böyle bir kelime küfür kelimedir. Böyle bir kelime şirk bir kelimedir. Allah bizi yaratan alemlerin Rabbi. Her şeyin sahibi. Her şeyin kendisine muhtaç, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı izattır. Onu herhangi bir şeyle, herhangi biriyle kıyaslayıp onu çocuğa söylemek nasıl doğru olsun? Demek ki bir sorun var. Ne bir sorun? Kardeşlerimize demek ki ''Bu Furkan'ı velememişiz.'' demektir. Kardeşlerimiz demek ki... Furkan sahibi olamamış ki böyle konuşabiliyor. Buna cesaret edebiliyor. Evet. Çocuk yetiştirmek kolay bir şey değildir. Basit bir şey değildir. Allah kuruluna emanet etmiş onu mümin olarak, hazreti insan olarak yetiştirmen gerekir. Allah'a abd olarak yetiştirmen gerekir. Ve her şeyi ona doğru öğretmen gerekir. Zahmet etmen lazım yani. Yani tamam tamam deyip geçiştiremezsin. Sonra anlatırım diyemezsin. Ona her şeyi olduğu gibi, dost doğru öğretmen lazım. Ama tabii eğer biri kendisi öğrenmemişse kendisi bunu ayıramıyorsa, fark etmiyorsa, konuştuğunun karşısındakine fayda mı verdiğini, zarar mı verdiğini anlamadıysa, çevresindekilerine fayda değil, zarar verir. Nerede bir kavga varsa, nerede bir gürültü varsa, nerede bir sorun sıkıntı yaşanıyorsa, ev olsun, aile olsun, dışarıda olsun, sokak olsun, şehir olsun, memleket olsun, oradakiler birbirini anlamamış demektir. Konuşarak birbirlerini anlamadılar demektir. Onun için zora başvuruyorlar. Birbirlerini anlamamışlarsa bu durumda orada hak bir tane değildir. Bir kısmına göre hak, ötekine göre batıldır. Yani bir kısmının fırkani vardır, öbürlerinin fırkani olmadığı içindir. Onun için kendimize bakacağız. Fırkanımız var mıdır, yok mudur? Yani Kur'an'ımız var mıdır yok mudur? Bunun için bütün ayetleri bilmek gerekmiyor. Bir kul ben Allah'a iman ettim dediğinde dolayısıyla Allah'ın kitabına da iman etmiştir. Kur'an benim kitabımdır demiştir. Hiçbir ayet bilmeyebilir. Fıtratında zaten Kur'an yazılıdır. Hak, hakikat, gerçek onun fıtratında mevcuttur. Diyelim ki bir şeyi doğru olarak biliyor, sonra bir ayet okundu, anladı ki bildiği yanlışmış. Ne yapacak? Hemen yanlışını Allah'ın doğrusuyla değiştirecek. Bu mü'mindir. Burada hiç tereddüt göstermeden bunu yapması gerekir. Yapmadıysa işte Allah'a kitabına iman etmemiş demektir. Değiştirmelidir. Benim bildiğim doğrudur deyip yanlışına devam etmemelidir. Allah hepimize gerçek manada tevhili bir imanı nasip etsin. Allah'a imanı nasip etsin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.